Bizde cebi i cebi Ceb-i mütevasıttır bizde. Şimdi, yani. şimdi mesela cehennemi, Cenab-ı Hak cehennemi dar-ül-geza yapmıştır. Cenneti de dar mükafat mükâfat yapmıştır. Ne cennetin orada şeyi vardır, isteği, dar mükafat mükâfat olmaya, ne cehennemin isteği vardır, dar-ül-geza olmaya. Ne Melek Hülmet'e sormuştur, sen bir şey ruh kabzedermişsin, ne Cebra'ya sormuştur, sen bir sivahiyle ömürsün diye. Taksimant-ı Rabbani. <Gülüyor> Halikâ. Ha, şimdi... Bütün ef'ale harekâtın daha hukû bulmadan Hakk'ın ilminde bulunması meselesidir. Hakkon Zollan öyle yapmış manasına değil, Hakk'ın bilimidir o. İlmi ezelden bildiği gibi yazmıştır. Ne sorun? Hani bir de var ki ben böyle yaptım, böyle yapacak bu mutlaka. Öyle dedik değil o. O ilimde şaşmaz yani. Hakk öyle bilir ki o kulu, kulu. o kadar iyi bilir ki o o kadar iyi bilir ki kadir ilimde şaşmaz o. Daha yapmadan o manaya da o. Hadi. Apeki ömrüne çıkıyor, ömrüne çıktığı vakitte de o kapalı perde de bir kimseye, ikimseye ilmi değildir. Allah'ın ilmi de perde kolturun vakı oldu. Sen kaderin er, işte O, o kadar. Ha. Fazlalığı sormuklar buna dar bir şeye girmeyin demiş. Bu dipsiz bir denizdir demiş. Sen ya Ali? Sen ilim şehrinin kapısısın demişler. Kanadın dehlizdir, dibi yoktur demiş. Zorlamışlar. Sana sormadan seni halk eden. Sana sormadan seni halka da seni istediği yerde istediği şekilde kullanır demiş. Bunlar bazı ayetlerdir bunlar. hayat Hayatı beyinat onlar. Çünkü hem Allah-u Teala bir adımı cebir olarak kafir yapsın cehenneme koysun bu kadirdir, yapabilir, her şey unuttur der ama rahmetine yakışmazdır Allah'tır. Adaletine yakışmazdır. O vakit cebir olur, yapabilir, Yaradır, cehenneme koy Cehennem, cehennem yapabilir. Aa, bazı insanlara ve beyinat olmak üzere öyle takdir ettiriyor öyle olacak onu. Halka ilmi onu imsar olsun, bilgelik olsun diyor. Bazı ilim yok ama o olarak, rahat olarak bütün başımıza ne gelecekse bizim yardıma da nereden hakkın bizim hakkımızdaki bilimini israr eder Cenab-ı Hakk'ın. O ilme vakıf olduğunu işaret ve onu yargıtır bize. Ne yapacaktık biz? Bir de öyle yapmışmanız yoktur maalesef değil. Bilimi yapacağız, edeceğiz. Liha biha bilimi yazmıştır. Şaşmaz yani o ilmi, o demek. Şakı ve sayıd. İşte ilmullahi la, ilmullahi o mesela, ilmullahi, şakıysa şakıysa sayıdığı yazmış, dönmez ondan gerisi geriye, biliyor ilmi ezelden, o manaya. Çünkü senin bana soracağım, bu söz kaderdendir, bunu Allah biliyor sen bana soracaksın, ben de sana ne yaptıracağım onu Allah üzerinden biliyor ezelden. Taha evselden mi biliyor? tabii. tabi, âlimül ve şehane, tuttu, katil Allah, katil yaptı, sonra cehenneme koydu. E, Cenab-ı Hakk'ın Rahmaniyse ne de kalır ve nerede kalır? Ama isterse yapabilir. Kimse de bir şey soramaz ona. Ha, soramaz ama yakışıklı olur. Her şey mütenasir de Allah-u Teala'nın birbirine. Ha, bir adım o katıl yapar. Zorlan cehenneme koyar. Niye böyle yaptığını soramazsın. Çünkü onbaşıya soramazsın size. Onbaşıya beni niye buraya kenarın önüne beni bekletsin diye size. Onbaşıya. Dişini kırar. Bu tokadı bulduğu adam. Dedi ki Allah'a karşı. Dava değil. Ama Cenab-ı Hakk'ın ben iyiydim. Zürmünden beriydim. Herşeyi tedrislerine isnat ediyorsan de zulmü kabul etmiyor. Hiç seninle isat etmemişti, hiç isat etmemişti, Allah. seninle azabı. Zülba küreti, azabı, hüm intikam olduğunu söylüyor, söylüyor Kur'an'da fakat ben zalimin demeyim, yok öyle bir şey var. Yani Kadar meselesi çok mühim bir mesele. İlmullah o. Bazı mesele var, bazı mesele var. Hak Teala bazı kulları, onların hakkında muamele ne olacak onu bilmiyoruz, Hakikaten ile arasın. Bir ayatü beyinat olsun diye hatta hala onu o şekilde tecelli ettiriyorlar. Kaderin öyle yazılmış, öyle yapıyor onu biliyor. Öyle diye yapacak. cizli davetlerine de yapıyor. Eyüp'in hastalığı gibi, evet. sonra afet olması gibi. İsa peygamberin başına gelecek olan hadisat gibi, enbiyat içinde Onların da irade cülleri yoktur. İrade-i külliyedir. Şey. İrade-i cülleri yoktur onlar. Hayır, enbiyanın ve evliyanın irade cülleri olmaz. Hakkıdır, Hakkıda Rabedir. Nediyelerin ve peygamberlerin irade cülleri yoktur. Cülleri görünse de irade-i külliyedendir. Evet. Yani. Daireli, He, yüzü iadevi görünür değildi, külliyedendir. Onlar hakta yok olmuşlardı, hakla beraber kaybediyorlar. Şimdi e, yani. hadis-i kurşu da bunu gösteriyor. <gülüyor> Nevafil bir kulun ben konuştuğu dilden olurum, gördüğü gözden ciddi işte, kul olur ol deyince, evet. e, peygamberlerin elbette öyle olması lazım peygamber o yüzden bu Kader meselesi herkesin el, babayı yediğinde çıkacağı iş değil de